Efendim merhabalar, hayırlı akşamlar. TV net ekranlarına hoş geldiniz. Soruların peşindeye hoş geldiniz. Miladi yeni yılın ilk soru, soruların peşindesiyle karşınızdayız. Bugün 15 Cemaziyel Ahir, 1444. Bu haftaki soruların peşinde Descartes ve Yeni Bilim etrafında e, olacak. İnşallah e, elbette her hafta olduğu gibi çok kıymetli hocamız İhsan Fazlıoğlu ile birlikte. Cemil Hocam hayırlı akşamlar. Hayırlı akşamlar efendim. Hayırlı programlar. Hayırlı programlar. Yeni yılın ilk programı. Bütün yıllar bizim için aynı oldu. Hocam klasik dönemde yeni yıl yani sene devri, yeni yıl başlangıcı ile ilgili bir şey var mı? Var var. Mezopotamya'sında var. Mısır'da Osmanlı'da var. Da bizim kültürümüzde. Var tabi bu tür şeyler de yeni yıl Nevruzlar gibi benzer şeyler. Ya Bunlar kültürel hadiseler ya. Bunlar fazla abartma gerek. Yani lehine ve aleyhine bir onu özneleştirmenin Şöyle, bir anlamı e, yok. İşte ideolojik e, implikasyonlara dönüştürüldüğü için böyle tepkiler alıyor. Yoksa bunlar kültürel hadiseler, tarihsel hadiseler. O tepki de bütünüyle yersiz değil diye anlıyorum buradan. O, Ait olduğu toplumun e, konu başlığı. Yenilmiş kültürlerin direnme tarzlarıdır. Hmm. Gayet doğal. Bu yersiz de olabilir kendi tabii, içinde. Tabii. Ee, eyvallah. Biz de yeni yılın, 2023'ün ilk e, soruların ile. Şimdi hocam, e, yeni bilim ve Descartes e, üst başlığını attık. Bunu konuşacağız dört başlık altında. Birkaç notum var. Onları gene özel isimler bunlar. Üçü de vefat. E, onları hususen sormak istiyorum. Masamızda teklif dergisi var. Yeni sayısı siyaset üst başlıklı. Onu da bir kısaca e, temas etmek istiyorum. E, önce e, bir vefat, 13 Ocak tarihli, malumunuz bulunduğumuz güne kadar olan, 7 Ocak'a kadar olan son haftadaki e, sizden hususen e, ne düşündüğünüzü, nasıl notlandıracağınızı merak ettiğim isimleri size sormuş oluyorum. Çağatay Türkçesinin klasik bir yazı dili haline dönüştürülmesi de belki de merkez isim. Alişir Nevay mi? Alişir Nevai'nin vefat e, yıl dönemi 1501. Ee, ne dersiniz hocam? Dedin zaten dizgini. <gülüyor> ee, büyük bir e, edip dil bilinci yüksek olan bir isim. Ben yani Özbekistan'da e, bulunduğum sırada e, Özbeklerin mesela üç sembol ismi var biliyorsun. Biri Ulur bey daha çok ilmi, fen bilimleri açısından e, öne çıkarttıkları. İkincisi e, Alişir Nevai. Bir de Emir Timur. Pimlur siyasi anlamıyla, oz Arifşir Nevai o coğrafyada e, hala özellikle entelektüeller tarafından Farsça e, dilinin ürettiği emperyalizmi, tamam. dil emperyalizmini e, durduran insan olarak görülüyor. Bana bir tane söyledim işte bir profesör. E, Eğer Arifşir Nevai olmasaydı bugün hepimiz Farsça konuşurduk diye. Çünkü onu bir edebi dile, yazı diline döndürüyor Çağataycayı. Evet. Sadece o coğrafyada değil biliyorsun Osmanlı'ya da çok ciddi etkisi oluyor o açıdan. Tüm tüm tüm tabii tüm tabii şeyin Gelibullu Ali Efendi, Gelibullu Ali bu meşhur yazarımız, tarihçimiz. Osmanlı Türkçesini, klasik Anadolu Türkçesini yani, dört dilin terkibi kabul ederken o dört dilden biri Çağataycadır. Oğuz Türkçesi, Arapça, Farsça ve Çağatay Aynen. Türkçesi diyor. O açıdan bizim kültürümüzde de çok ciddi bir yeri olan. Kişi. Burada bir parantez tabi. Farsçanın büyük büyümesini biraz biraz değil büyük oranda da bizim elimizle de gerçekleşmiş bir <gülüyor> Yalnız o bir şey. dönemde şiirlik problemi var artık. Farsça şiirlikle biraz entegre olduğu için yani Safevi Devleti'nin resmi dili olmasa bile kültür dili olduğu için Farsçaya karşı da bir dikkat artışı var o dönemde. Nitekim İbni Kemal bunu savuşturmak için ideolojik olarak e, Safi Vilerle çatışıyoruz ama Farsça önemli bir dildir diye bir krisale yazıyor biliyorsun. Hmm. Arapça hariç Farsça'nın e, en önemli dillerden bir oldu. Aslında bu siyasi bir metin. Yani evet biz Farsça konuşan bir kültürle kavga halindeyiz ama bu Farsça'nın değersizleştirilmesini gerektirmez diye metin yazıyor. Dönemin siyasi bağlamıyla, kültürel bağlamıyla ilişki halinde düşünmek lazım bu şeyler. Eyvallah. Evet. Divan-ı lügat Türk'ten sonra Türkçe'nin en önemli e, ikinci eseri diye ifade ediyor Muhammed Muhammed Kemetül evet, bak, Lügateyn Bakış açısına göre değişiyor evet. Eyvallah. Şeyimiz, e, rahmet olsun tamam. e, anmış olduk burada. ikinci ismimiz hocam 4 Ocak 1799 tarihli Hüsnü Aşk'ın e, müellifi ay, ay, ay. Şey galip. Şeyh Galip hmm. İymiş. Ona da rahmet olsun evet. e, Türkçe'nin en büyük mesnevisi Mesnevilerinden biri biri. Çok iddialı olmamak lazım. Çünkü bakış açılarına göre değişiyor. Evet. Evet. Buradan hareketle de desem benim bakış açımı itibariyle o da bir yerde durur aslında. Evet. Tabii tabii. Türkiye'nin büyük meslevisidir. Rahmet olsun ona da diyeyim. Son ismim de hocam çok tartışmalı bir... Şeyin, dönemin merkezinde duran koca Reşit Paşa. Büyük, evet, Tanzimat'ın Büyük Büyükpaşası. Yok önemli e, isimler. Tarihte yaptığı... Her insan mutlu, makine değil bunlar. İyi işler yapıyorlar, yanlış işler yapıyorlar ama e, toplama baktığın zaman, bir ortalama aldığın zaman e, Türk Devleti'nin e, yeni bir güzergah kazanması ve <gülüyor> bugüne gelmesinde önemli bir isim. Unutmayalım. Yapıp ettiklerinin hepsinin e, entelektüel meşruiyetini Hatta dini meşruiyetini Ahmet Cevdet Paşa e, sağlıyor. Yani Ahmet Cevdet Paşa'yı da düşünerek Hı. Mustafa Reşit Paşa'yı yorumlamakta fayda var. Tarihteki isimleri e, bir bütün olarak ve dönemin şartları icat ederek yorumlamakta fayda var. Hı. Bir tarafıyla tabi günün sonunda da belirli bir vakit geçtikten sonra e, memleketin selameti için. Tabi. Bugünden hata olarak denilen şeylerdi. Onun bir meşhur bir sahnesi vardır. Ağlayış sahnesi. Ee, sıf onu okuduğun zaman evet. niyetinin ve yap etmelerinin vatanı, minneti, devleti için olduğunu anlıyorsun. Aynen evet. ee, Ona da Cevdet Paşa bahsi Hepsi geçti diye tarihi olsun. Cevdet'in evet. büyük ülkesinde rahmet olsun diyeyim. Ee, hızlı ilerliyorum ki konuya gelelim. Hocam bir güzel haber. Ee, aslında epey oldu tabii ama Ocak itibariyle Teklif Dergisi'nin, İki Aylık Düşünce dergisi Teklif'in Yedinci sayısı siyaset. Evet. Üst başlığıyla yayınlandı. Ee, derginin omurgasındaki isimlerden biri olarak size sormuş olayım. Ee, nedir hocam? Şimdi biliyorsun teklif e, çağdaş dünyada Türkiye'de e, entelektüellerin bu sorunlara içinde yaşadığımız sorunlara ürettikleri cevaplar, düşündükleri cevaplar bunlarla alakalı bir Deneme. Dergi biliyorsun yolda olan bir fikrin ifadesidir. Bitmiş olan e, kapalı uzayda e, artık son cümlesini söylemiş bir düşünce değil. Yolda olan bir e, iştir dergi. Bazı fikirlerimizi paylaşıyoruz, e, sunuyoruz ve bunların hem olumlu hem olumsuz anlamda e, karşılıklarını bekliyoruz. E, güzel gidiyoruz. Yani çok çeşitli ve önemli konuları ele aldık. Bu yedinci sayı. Bir sonraki sayı üniversite kavramı etrafında. Hmm. odaklanıyor. Böyle devam edecek. Ee, güzel geri dönüşler var. Güzel eleştiriler var. Ondan sonra e, güzel paylaşımlar var. Neticede bu da tarihe düşünen bir dipnot. Eyvallah. Evet. Ee, benim favorim size sık sık söylüyorum zaten. Pek çok da duyduğum bir şey. Ee, bir açık oturum. Evet, Malumunuz e, var. Tabii tabii. Hmm. Özellikle Anadolu'da e, entelektüel arkadaşlara konuşurken söyledikleri bu derginin ayırıcı vasfı evet. e, yayın kurulunun kendi arasında yapmacık olmadan yani gerçekten hakiki bir tartışmayla konuyu masaya yatırıp eline boyuna müzakere etmesi birbirlerine karşı fikir geliştirmesi ve bunu çözüp paylaşması çok da müdahale edilmiyor onu da söyleyeyim yani öyle. Beylik konu... hocam akıştan zaten <gülüyor> sadece dil hataları çünkü konuşurken bazen sözlü dille yazılı dil arasındaki farkları gidermek bakımından bir müdahale oluyor o açıdan çok tutuluyor evet o bölüm iyi. Buradan da dostlarımıza e, henüz duymamış olanlar varsa onlara duyurmuş olalım. Teklifin yedinci sayısı siyaset çıktı. E, okuru bol olsun diyeyim. Evet. Kıymetli hocam biz artık kendi gündemimize dönelim müsaadenizle. Evet. E, yeni bilimin üst, kökleri üst başlığında bir ay boyunca dört program yaptık hocam evet. malumunuz. Biraz e, oradaki şeyi de ana fotoğrafı da çerçeveyi de çizerek başlayalım hı -hı, istiyorum. Hı -hı. Siz onu net, netleştirirsiniz. Harizmi, İbn Heysem, e, Hayyan ve İbn Sina, evet. iyi konuşmuştuk ve yeni bilim dediğiniz kilim o metafor Hı. üzerinde o kilimin ittiklerinin bunlar olduğunu Batı'da ortaya çıkan. E, şimdi geldim. Yani şöyle Geldi oraya nedenle... müsaade dersin oraya bir daha şey, bir şeyler eklemek isterim. Yani e, beşeri sahnede yapıp ettiğimiz her şey aslında insanlık tarihini demiştir içkindir. Şimdi siz bir arabaya baktığınız zaman, değil mi? Arabada bulunan her parça o anda üretilmiyor. Tekerlek fikri kaç yüzyıllık bir fikir. Bin yıllık. Ayna fikri. Cam. Camın işte Mezopotamya'da işte efendim, Mısır'da. O toplamda 10 bin yıllık fikir de var. Evet. Bir yıllık bir fikir, fikir de var. Fikir de var. Yani o sürecin hepsini içeriyor. Oradaki her fikir belli bir dönemde gelişiyor. Diyelim ki makine fikri işte çok eski bir fikirdir aslında. Tam Mezopotamya Mısır'dan başlar. E, otomasyon fikri, otoma, otomatik olmak fikri, motor fikri falan tüm bunları bir arabada müzakişe müzakere şey yapabilirsiniz, müteal edebilirsiniz, seyredebilirsiniz. Bu tüm beşeri üretimlerde böyledir. Diyelim ki Harizmi'nin Cebir kitabını alırsınız. Orada o konuyla alakalı insanlık tarihinin bir dökümünü çıkartabilirsiniz. Ne bileyim ben Erkanu fıttıp alırsınız. Benzer şekilde ee, üzerine çok konuştuğumuz bu dönemde modern zihniyetin içinde yaşadığımız hala <gülüyor> nefes alıp verdiğimiz zihniyetin ürettiği her meselede e, dediğin gibi belki 10 yaşında olan bir hadise de var ama 10 yaşındaki hadisenin ortaya çıkabilmesi için de 2000 yıllık bir e, birikim bir tecrübe gerekiyor meseleyi o açıdan ele aldığımızdan dolayı e, o ipliğin şey o kilimin ya da o arabanın diyelim belirli parçalarını önemli parçadan atıf yaptık. Ee, geçen dönem sadece Harizmiye, Cabir bin Hayana, İbn Sina'ya, İbn Hesme değil, biri geldiğinde Tartaglia'ya, İtalya Bolonijeci bir okuluna atıf yaptık, biri gelince Avrupa Orta Çağının bazı önemli isimlerine işaret ettik. Ee, hakikaten e, ortaya çıkan bir üründe milyonlarca ya milyoncu bir ama binlerce insan emeği var. Tabii bunun e, ekonomik, politik tarafını da ayrı bir araştırma konusu yani o maddi kültürün üretim olmadan o üst kültür de üretilmez dolayısıyla olayları biraz böyle bakmak gerekiyor diye düşünüyorum evet eyvallah hocam şimdi aslında ben de bitirmiştim sözü size atacaktım en son İbn Sina etrafında bunu konuşmuştuk geldiğimiz yerde Descartes ve onun <gülüyor> yöntemi ve şüpheciliği Tam nerede duruyor? Şimdi şöyle bir kere yeri gelmişken şunu söyleyeyim. Neticede bir buçuk saatte biz Descartes i ya da i̇bn Sinay'ı falan konuşup halledecek değiliz. Yani burada bir sohbet yapıyoruz ama. Şimdi şöyle bir cümleyi vaz ederek başlayalım. Elimizde bulunan felsefe tarihlerini pedagojik gerekçeleri yazılmış olmasına rağmen çok dikkatli okumamızda fayda var. Çünkü bu fikirlerin üretilmeleri belirli yine ideolojik, kültürel sahiplere dayalı. Mesela biz bugün Descartes işte rasyonalisttir, efendim e, o dönemde Spinoza, işte Leibniz gibi isimler, rasyonalist, öbürleri işte empiristler var, Locke, Hüm gibi böyle tokuşturarak e, izimler üzerinden bir şey okuyoruz. Mesela ben bunu merak ettiğimde ne, ne kadar geriye gidiyor biliyor musun bu? E, Kuno Fischer diye bir Alman e, felsefe tarihçi 1877 ölümü o, o, bu adam ilk defa vaz bunu bu şekilde. Keskin bir biçimde. Bu doğru mu acaba? Biz gerçekten Almanların e, o 19. yüzyılın ikinci yarısı ve 20. yüzyılın ilk yarısındaki baskın kültürlerinde ürettiği her şeyi bir paradigmaya dönüştürmüşüz ve ona göre hareket ediyoruz. Şimdi mesela Bacon mi, empiristir. Ne demek bu empirizm? Şey, Novum Organum'un girişini bir oku bakayım. Nasıl dalga geçiyor empiristlerle? Şimdi modern bilimin empirist karakterinin olması başka bir insanı empiristir. O rasyonelistir, o bilmem nedir demek başka bir şey. Hmm. E, malum e, doğum organımda e, bilim insanları üçe ayırıyor değil mi e, Bacon? Arılar, şey, karıncalar, örümcekler arılar. E, karınca nedir? Empiristir. Ne yapar karınca? Gider toplar. Tamam mı? Toplar, getirir, yiyar, istifler. Herhangi bir işleme tabi tutmaz. Bunlar empirist diyor Bacon. Ve bunu aşağılıyor. Hmm. E, rasyonalistler ise örümcekler. Devamlı ağa önerler. E, i̇çerik nerede? İşte bir tane sinek uçacak da o ağa takılacak. Bunlar da rasyonalist diyor. Bunu da aşağılıyor. Üçüncüsü ise arı diyor. Arı ne yapar? Gider çiçek alır. Onları yutar. Belli bir işleme tabi tutar. Sonra bal olarak bize verir. Yap, bir şey yani diyor ki esas bilim insanı böyle olmalı. Arı gibi. Dolayısıyla e, empirizmin de, rasyonelizmin de yeri olduğu yeni bir dil, yeni bir tarz öneriyor. Şimdi şunu demek istiyorum. Bu tür tastifler, e, mesela bak çok ilginç bir şey söyleyeyim sana. E, Amerikan seçimlerinde, bu Trump dönemindeki seçimlerde, Descartes, Amerikan Başkan adayı Algor mesela gündeme getirdi. İşte prens bugün kral olan İngiltere'nin Charles gündeme getiriyor. Bakıyorsun Papa gündeme getiriyor. Hala şeyde e, Kuzey Amerika, Lat e, anglo dünyada mesela. Niye? E, içinde yaşadığımız e, durumun su bir suçlusu olması lazım. E, bu da Descartes'tir. Hmm. İşte nedir? E, i̇nsanı çok merkeze almış da şöyle etmiş de böyle etmiş de e, çok çeşitli açılardan e, sorumluluğu birine yüklemek. Acaba bu doğru mu? Yani bak bunların doğru olan tarafları olabilir ama bu hakikaten ona mı bağlı? E, tamamen üzerine yoğunlaşacağımız, odaklaşacağımız bir şey midir bu? Şimdi hatırlarsan yine burada sık sık şunu söylüyoruz. Biz her kırılma noktasında yeni bir yapı kurarız ve geçmişi de bu yapıya uygun hale getiririz. Yani geçmişi bunun uzantısı haline getiririz. Şimdi diyelim ki 17. yüzyılda Descartes'in algısı, 18. yüzyıldaki Descartes, 19. yüzyıldaki Descartes, 20. yüzyıldaki Descartes. Nasıl mesela? Hı. Mesela diyelim ki ilk dönemde Descartes... E, daha bir metafizikçi olarak mı görülüyor, bir matematikçi olarak mı görülüyor, bir filozof olarak mı görülüyor, ne olarak görülüyor mesela ve daha sonra bu nasıl devam ediyor? Ve kim görüyor bir tarafıyla? Ve de kim görüyor tabii. Şimdi 1648'de Descartes'le yapılan bir söyleşi var. Bak söyleşi, bildiğin söyleşi. Çünkü Avrupa'da gazeteler çıkıyor dergiler. Bir üniversite öğrencisi <gülüyor> Burman diye bir üniversite öğrencisi. Descartes de diyor ki Üstad, ne yapalım yani? Bize ne söyle? Hani vardır, ya, öğrenciler genelde söyleşi yaptıktan sonra bize bir yol gösterir. Reçete, yani bir reçete. Çok ilginç bir cevabı var. Diyor ki, yani yapılacak tek şey var artık, fizik dünyaya yönelin. Böyle metafizik meselelere fazla kafayı takmayın. Ben bunları zaten çözdüm diyor. Tabii öyle bir özgüveni var, son derece kibirli ve hırçınlı var. Bütün önemli bu tür insanlarda olur mu biliyorsun? Böyle metafizik spekülasyonlarla Tanrı'yla, ruhla, bu tür şeylerle fazla vakit kaybetmeyin. Ben bunları zaten yazdım, buradan okuyun. E daha çok fizik dünyaya yönelin. Niye fizik dünyaya yönelin? Hem çok merak uyandırıcı diyor, hem de insanlara en nihayetinde fayda verici bir şey bu diyor. Yani buradan ürettiğimiz şeyler bizim işte belirli pratik ihtiyaçlarımızı karşılaşır, yarar üretir diyor. Şimdi peki bu Descartes'i nereye koyacaksın? Bir tarafta son derece Metafizik şu bu dediğim bir adam var. Öbür tarafta bırakın bu tür şeyleri. Bunları zaten biz hallettik. Bu, buradan fazla bir şey ilerleyemezsiniz. Bu tarafa geçin. E, demek istediğim şu kısaca. Hmm. E, bizim felsefe tarihini, düşünce tarihini, neyse bilim tarihini kendi gözümüzle, kendi içinde yaşadığımız gerçeklikle ilişkilendirerek yeniden yazmamız lazım. Buna <gülüyor> Mezopotamya bilimi, Mısır kültürü, e, Helenistik dönem, ondan öncesi Presokritler yazmamız gerekiyor. Kişisel kanaatim tabii bu. Buna itiraz edilebilir. Büyük oranda şu anda biz felsefe bilim tarihini 19. anlamlarının gözüyle görmeye devam ediyoruz. Bu sadece e, Descartes'le alakalı değil. 17, 18, 19. yüzyıl felsefesi tamamen <gülüyor> bununla <gülüyor> alakalı diye düşünüyorum. Onun için buna e, bakmak lazım. Mesela Hobbes e, bu Taksim'de Hobbes'i biliyorsun Thomas Hobbes bu meşhur siyaset felsefecisi 1679 dolar. E, Empirist olarak gösteriliyor. Ama e, oku bakayım Levet Adam Leibniz'ci e, bir tarafta duruyor. Bir tarafıydı. E, tabii yani e, lokçu değil yani. Lok'u desteklemiyor. Yani, pek çok örnek verilebilir e, konuyla alakalı olarak. Şimdi çok ilginç bir şey söyleyeyim sana. E, bu bizim empirist dediğimiz Locke, Hume, Berkeley gibi isimlerin mesela empirik bilimlerle neredeyse ilişkisi sıfır. Yani böyle pratik bir bilim yapma dertleri yok yani. Ama rasyonelist dediğimiz Descartes hayvan, kasaplardan hayvan cesedi topluyor incelemek için. Leibniz, hmm. anlatabiliyor muyum? Daha çok empirik bilimlerle içli dışlılar. Yani meseleleri değerlendirirken kişisel kanaatim e, doğrudan bir o bilim adamlarının düşürülenin metinlerine geri gitmek lazım. Ama burada şu tehlike var. Bu kafayla gider okursan ister istemez buraya entegre ediyorsun, yontuyorsun Tabii onu. Kendi tarihsel bağlamını dikkate almazsan adam niye çözmeye çalışıyor? Bunlar spor olsun diye yapılmadığına göre. Elbette bu yapılanların kendine ait teorik bir dili var. Bu teorik dil içerisinde de bir şeyler yapılıyor ama neticede daha büyük ölçekte bu teorik dilin içinde yaşanan belirli sorunları çözmek üzere üretildiğini göz önünde bulundurmamız lazım. Şimdi biz mesela e, felsefe öğrencisiyken bize işte Descartes e, diyor ki ida innatalar var, doğuştan idelerimiz var, e, bilgi buna dayanır filan. E şimdi bir düşünür de kendi içerisinde çelişki barındırır. Böyle çizgisel bir şey ip gibi değil ki bu. O da dinamik bir şekilde düşünüyor. Bazen A diyor, bazen değil A diyor, bazen B'ye geçiyor filan. Mesela meditasyonların da biliyorsunuz bir bölüm vardır Descartes'ın. Ona yapılan eleştiriler ve ona yazdığı cevaplar. Orada diyor ki ya ben bunu kastetmiyorum ki. Ben kastettiğim şu. Doğuştan bizim doğal bir bilme yetimiz vardır demek istiyorum diyor. Mesela. E şimdi bu başka bir pozisyondur. Bambar. Ama öbür taraftan tanrı gibi, ruh gibi e, belirli kavramlara ilişkin doğuştan getirdiğimiz bir altyapı bilgisi başka bir iştir. Bu açıdan e, yani burada Descartes anlatmaktan çok bunun üzerine durmakta fayda var. Benim kişisel kanaatim bu. Bu sadece e, Avrupa felsefe tarihini incelerken değil, İslam dünyasında ya da herhangi başka bir kültürde e, inceleme yaparken... Çok uzaklaştığımızdan dolayı biz orayı iskelet gibi görüyoruz. Sadece bir düşünce üretilmiş varsayıyoruz ve bu düşünceyi bağlamından kopuk, sadece teorik dili içerisinde analiz etmeye çalışıyoruz. Diyelim ki İbni şifasını ya da el işaratını okurken, onu o kendi içine gömülü olduğu daha büyük ölçekteki kültürel bağlamın sorunları etrafında, kavramları etrafında okumakta fayda var. Dolayısıyla Descartes niye peşindeydi? Aslında ben ona giriş yapmaya çalışıyorum. Niye peşindeydi? pek çok şeyi. He, ya, tabii tabii. Neyin peşinde bu adamlar? Şimdi e, şöyle okumalarım neticesinde tabii ben şöyle bir ayrımı kabul etmiyorum. E, kişisel yaz, yazılarımda da konuşmalarımda da. Bilim var, felsefe var, o var. Öyle değil bu iş. Hele o dönemde hiç öyle değil. E, bunlar iç içe. Bir kere e, Descartes birinci sınıf bir matematikçi. Yani felsefeciliğin şunu buna bırak birinci sınıf bir matematikçidir. Analitik geometriyi, değil mi? Kurgusuna borçluyuz. Elbette onun arka planı var. Yani İtalya, Bolonya bir okulundan o e, yüksek bir geliştirilmiş yüksek bir alması cebirsel notasyon ve sembolleri alması negatif sayı fikri, negatif kök fikri sonra Ömer Hayyam'ın e, üçüncü deride denklem geometrik çözümlerini hocası e, Golius'la birlikte ee, okuması, Jacoboli'nin okuması falan elbette ama bunları bir araya getirip yeni bir sistem kuruyor. Cebirsel geometri. Yeni bir şey. Cebir var, geometri var. Ee, her şey oluşmuş, helve yapıyor yani tıpkı Harizmi'nin yaptığı gibi. Ve bu cebirsel geometrinin kurulması e, bir ona e, nedir matematiksel fizik yapma imkanı verecek. Bunun üzerine biraz konuşacağız belki. Ondan sonra hatta metafiziksel bir fizik yapma imkanı verecek. Ondan sonra ve daha sonra kalkülüs hesabının ortaya çıkması <gülüyor> <gülüyor> için gereken zemini hazırlayacak. Ha bir de şöyle de düşünmemek lazım. Bak geri gelmişken başka bir şey söyleyeyim. Bu yani 1543'te eğer Kopernik'e asılırsak 1727'den Newton'un sistemi hatta 1740 Newton'un sistemi tam anlamıyla e, genel bir... E, Bilim, bilim yöntemine dönüşünceye kadar bu bilim adamları da birbirlerini çok ciddi almıyorlar. He. Hangi anlamda? Yani birbirlerini ürettikleri konusunda <gülüyor> pek fikirleri yok. Mesela astronomi kitabı yayınlanıyor. Kepler yok içinde mesela. Uluğur Bey var. Kepler yok. 1650'lerde kitap yayınlanıyor. Descartes mesajında fermayı ciddiye almıyor. Fermat dönemin önemli. Sayılar teorisini. Ama yayın yapmamış. Hayır yani hayır. Yapmamış. Olur mu canım? Yayın yapmaz olur mu? Adam sonsuz hesabına Hayır, ona atıf yapıyor diyor ki bu beş para etmez bunun yaptığı çalışmalar diyor. Çok sert ifadeleri var. E, diyelim ki e, bilim adamları yani o bizim bugün bilim insanları dediğimiz galileler, Keplerlerin birbirlerinin çalışmalarına pek de öyle çünkü henüz sistem yok ortada. Bir sistem olmadığı için, herkes bir arayış içerisinde olduğu için onun üzerine konuşacağız. E, birbirlerini de çok ciddi almıyorlar. Ve üretilen şeyler masada nereye konulacak o da netleşmemiş. Yani belki Sistemler mesela dediğimiz... Kopernikle hiç alakası yok yani Kopernik diye bir adam yok onun içinde gündeminde. Çünkü Kopernik devrimi yok hala. Hayır var. 1543'te 1600'lerde canım. Aradan 50 yıl geçmiş. Evet. Çok önemsemiyor. Ya, o sistemi kabul etmediği için. Kabul edip etmemesi de önemli değil. Çünkü Orta Deniz bir Bütün yok. O zaman hocam 19. yüzyılda Alman gözüyle bu hikaye inşa dediğiniz şey o bütünü de bir yeriyle sağlayan bir şey. Tabii. O bütün Kendi pes yani pes o bir göze ihtiyaç var. <gülüyor> bir tarafıyla. Onu anlıyoruz. İşte bu bütünlere dikkat etmek lazım. yani Kim yapmış, hangi dönemde yapılmış, niçin yapılmış? Çünkü o kendine Oradaki göre amaç bir, da önemli. Kendi kendine bir ayıklama yapıyor çünkü. Öne çıkarttıkları, ortada tuttukları, geriye ittikleri, gözümüze soktuklarıyla onun kendine göre bir problematiği var, kendine göre bir çerçevesi tamam. var. Ona dikkat etmek lazım. Birisi yani, çok özür yani hocam. Yani şunu demek istiyorum. O dönemde tırnak içinde bir bilim var. Herkes ona katkıda bulunuyor. Herkes birbirini dikkate alıyor. Böyle bir şey yok. Yani dekarçılık Fransa'da iş başındayken e, Niftonculuk İngiltere'de. Voltaire'nin çok güzel yazıları bununla, bununla alakalı yazıları var. Mukayese ediyor. Çünkü o biraz İngiliz. E, malum o Paris'te bir Fransız aristokratla kavga ediyor. Kaçıyor şeye öldürülmemek için. Orada İngiliz zihniyetine bürünüyor. Döndükten sonra yazdığı mektuplarda var bunlar eee Descartes sistemiyle köhne diyor bu sistem mesela ve mukayeseler yapıyor. Bizde diyor böyle Descartes'ten hareket ederek böyle düşünüyor. Ama İngiltere'de şöyle düşünüyor. Yani böyle yekpare herkesin dahil olduğu, herkesin ortak kullandığı bir zihniyet henüz teşekkür etmemiş demek istiyorum. Hmm. <gülüyor> bu çok geç dönemde ortaya çıkmış bir şey. Biz yazarken şuna benziyor. Biz biz Osmanlı tarihi yazarken Osman Gazi dönemini bile Kanun dönemi gibi görüyoruz. Osmanlı. Ya Biraz onu, sonra oraya gidecek ya çünkü. Ama tamam da 27 bin kilometre kare. Daha ortada devlet yok ki. Bir beylik var ve yeni yeni teşekkül ediyor. Anladın mı? <gülüyor> Biz geriye doğrunu uzatıyoruz. O bütünün parçası olarak orada olanların orada olduğunu zannediyoruz Doğal olarak. Bu doğru değil. Onu demek istiyorum. Tamam, şöyle çaplaştık. Sorunlu ifadeler o zaman böyle doğuyor. Sormadığım bir sorunun cevabı. Koca koca adamlar çıkıyor. Tüm Osmanlı kültür tarihinde bilim insanı büyük kafa yoktu diyor gibi. mesela. Tam bu sorun dolayısıyla ya bunu söyleyebiliyor. O, o bizde daha bir nasıl diyeyim zavallı durum. Çünkü bunu söyleyen insanların hayatlarında okuduğu bir astronomi kitabı okuyacak bilgisi yok zaten. Yani hiç empirizm sıfır burada. Yani üzerine konuştukları malzemeyle hiç muhatap olmamışlar. Yani şöyle bir şey sorsan. Diyelim ki ışığın Hakikati konusunda ya da ışığın kırılımı, yayılımı konusunda, yansıması konusunda ne biliyorsun ki 1300, 1400, 1500, 1600'de hiçbir şey yapılmadı diye bir çıkarımda bulunuyorsun. Ya bizimki e, nedir diye, yani hak diyor ya Ziya Paşa mıydı? Cehaletin bu seviyesi ancak okumakla mümkündür. Bizimki biraz yöntemsizlik, biraz da kin ve nefret, bastırılmış bir kin ve nefret var dedim ya. Onunla alakalı. Hayatında bir aslumik kitabı okumamış, bir e, felsefe kitabı okumamış, bir mantık kitabı okumamış. Oradaki okumak da yetmez. Mesaili bilmiyor. Evet. O, o paradigma içerisinde meseleler nasıl alınıyor, sorular nasıl vaz edilmiş, kavramlar nasıl geliştirilmiş, nereden nereye gidilmiş bunlarla hiçbir bilgisi yok. Yok. Var böyle yukarıdan ahkam kesiyor. Hakikaten bir zamanlılık o yani. Ben, e, aşağılık psikolojisi de var burada tabii. Neyse onu geçelim. Şimdi dolayısıyla bizim e, bu meseleleri anlamak için... O büyük sahneye bir bakmamız lazım. Ne oluyor o sahneye? Hatırlarsan bu sahnenin üzerine çok konuştuk. Evet. Bu sahneyi e, şunu da söyleyeyim. Çağdaş e, dönemde bu sahneyi çok değişik açılardan kuran e, düşünürler var. E, hani, felsefe bilim tarihçileri var. E, kimisi bunu e, İngiliz nominalizminden başlatıyor. Kimisi e, Fransız e, aristotelesçiliğinden başlatıyor. Kimisi Erken ticari, kapitalizmin, e, Rönesans reform gibi konulardan başlatıyor. Dolayısıyla ortada çok çeşitli e, şeyler var, e, teoriler var ya da yaklaşım biçimleri var. E, ama nereden başlatırsak başlatalım, şunu kabul etmekte fayda var. <gülüyor> en üst başlığı söylüyorum, sistem çöktü. Yani evet. Ona da bir sistem vardı. Ve bu sistem e, sabahtan akşama kurulmuş bir şey değil, 1500'lük bir sistem... Bu sistem çöktü. Yani şöyle düşünün. İçinde yaşadığımız ev çökünce ne yaparız? Sığınacak bir yer ararız. Yani bize yağmurdan, çamurdan, soğuktan değil mi? Bizi koruyacak bir şey lazım. Ürün olarak çökmeyecek bir ev. Tabii. Daha önceki çöküme yol açan. Şimdi doğal olarak şunu da söyleyebiliriz. O müşterek evi kurmak öyle kolay mı? 1500 yılda kuruldu müşterek ev. Değil mi? Şimdi siz... ...hemen müşterek bir ev kuramazsınız. Dolayısıyla evcikler kurarak gitmek zorundasınız... ...belviye hmm. yani kadar. Avrupa'da... ...özellikle kendi toplumuna karşı... ...kendini sorumlu hisseden... ...enteline yükleyenler... E, ...evcikler kurmaya çalışıyorlar. Tabii bu evciklerin... E, ...politik anlamda... ...şu anlamda bu anlamda... ...taharşılabilir. Ama hakikaten... ...sistemin çöktüğünü kabul etmemiz lazım. Ve yani bu sistem sadece maddi olarak çökmüyor. Manevi olarak da çöküyor. Yani bir tüm değerini kaybediyor. Tüm anlam değer dünyasını kaybediyor. Fakat o da tabii varlığını sürdüğü bir şekilde. Dolayısıyla sizin bilgi anlayışınız çökmüş oluyor. Değer anlayışınız çökmüş oluyor. Tanrı ile alakalı kanaatiniz çekmiş oluyor. Evrenle ilgili tasavvurlarınız çökmüş oluyor. Yani Galilei 1609'da teleskobu gökyüzüne çevirdikten sonra elde ettiği veriler 1610'da yayınlıyor malum. E artık siz evren hakkındaki kanaatlerinizi Eskisi evet. gibi devam ettiremezsiniz ki. Ya da Tiko Birhan'in ...yaptığı gözlemlerden sonra ortaya koyduğu... ...yeni verilerle... değil mi? Hmm. Ondan sonra... <gülüyor> Büyük bir kriz bir tarafı. İnsan, i̇nsan tanımınız çöküyor. Her şey. Toplum... ...tabii onun devamı olduğu için çöküyor. Her şey çöküyor. Ahlaki yargılarınız, siyasi... Dolayısıyla çökenin yerine... ...yeni şeyler ikame etmeniz gerekiyor. Ee, Oradaki kriz hocam tam ifade... Ede ...yani bana geçti en azından... <gülüyor> Ee, hakikaten devasa bir kriz. Tabii. Yani şu ana kadar bildiğim, eylediklerim vesaire, tüm bilgimin kaynaklarını... Hepsi açığa hep düşüyor. Evet. E, yanlış bir şey yapıyormuşum. Bu netleşiyor. Bu korkunç bir şey. 17-18. yüzyılda e, Avusturya'da intihar eden bir paşamız var bizim. Tahsin Paşa mıydı? 19. şiiri var. Şimdi sen söyleyince aklıma geldi. Hmm. Daha önce aklıma gelsin not alırdım ona, bakardım. E, şiirini çok okudun mu? Şimdi düşünsenize Şark, bak sen şimdi Voltaire'in başına gelen de bu Voltaire İngiltere'den dönüyor. İşte diyor ki e, kutupları basık bir evren. İşte şu kadar derecede e, eğimle kendi etrafında çekim yasası. E şimdi geliyor Fransa'ya bir bakıyor ki Descartes'çılık, Vortex teorisi. Tamam mı? Bilmem şöyle bir evren. işte dünya. Ondan sonra çekim hiç yok. E, apayrı bir fizik var. Diyor ki ya hiçbir alakası yok. Şimdi sen işte klasik doğa felsefesi içerisinde büyümüşsün. Yani Sadullah Paşa galiba. Yanlış hatırlamıyorsa. Diyor ki bana felek dediler. Felek yokmuş. Bana şöyle dediler yokmuş. Böyle bir mukayese yapıyor dikkat edersen Ve intihar ediyor. Bunu gibi. yansıtıyor işte. Bu yani, devasa bir kriz. Bu. Yani, yani evet. Şimdi siz bir yere gidiyorsunuz. Heybenizde e, malzemeler var. Gittiğiniz yerde bunların hiçbiri bir işe yaramıyor. Boşuna taşımışsınız onları yani. Böyle düşün. Evet. Yani o şimdi metinleri okuduğunuz zaman tabii keşke latince bilsek de latince okusak e, İngilizce'den o metinleri ya da Türkçe tercümesini okuduğunuz zaman ve tarihsel bağlamına gelirttiğin zaman onu hissediyorsunuz zaten. Şimdi düşünün bir şeyi ispatlamak için bir rasatane kuruyorsun. Sonra bir bakıyorsun ki senin ispatlamak için yola çıktığın şey tam tersini elde etmişsin. Büyük bir hayal kırıklığı. Yani bugünkü gibi bir şey değil bu. E, yapı ya değil. Bu bile anlaştırır hocam. Şöyle en azından yeni bir şey buluyorsun. Ama işte o yeni şey biz, bugünkü gibi değil. Yani Biz bilim yapıyoruz, laboratuvar için yeni bir şey bulalım. Adamların öyle bir derdi yok. Adamlar bir sistemi kurtarmaya Bahkim çalışıyor. Tahkim etmek diye çalışırken. E çünkü, çünkü Katolik kilise 10. yüzyıldan itibaren bir şey yaptı. Tırnak içinde daha sonra hata denilen bir şey yaptı. Dönemin bilimsel paradigması ya da felsefenin paradigmasıyla inanç sistemini entegre etti. Dolayısıyla oradaki her dönüşüm inanca da ilişkin. Bizim öyle bir derdimiz yok. Evet. Ya biz rahatız o konuda. Ama burada böyle bir yapı var. Baştan buna bakmak lazım. Yani bak işin vehametini e, anlamak bakımından söylüyorum. E, Yeni bir bahis hocam bir ara versek aslında iyi olur. Yok. İlk bölümümüz bitti. Bir cümle söyleyeyim. 23-24 Ağustos 1572 miydi? Evet 72'de. Bortolemi olayı bahsetmiştik ondan. Ya da şey de diyorlar ona Bartalmay olayı yortusu, kıyımı diyorlar. Bu Fransa'daki Katoliklerle Protestanların devlet düzeyinde çatışması. Rivayete göre 30 bin bazıları 50 bin insan ölüyor. iki günde. O düşüncenin yol açabileceği sonuçlar. Tabii bunlar. yani başka bir sürü örnek var. Din savaşları o daha sonra çıkar ama bakın bu kadar büyük bir kriz var. Bu krizi sizin yönetmeniz gerekiyor. Şimdi biz bunun hani konuşacağım biraz ikinci şeyde konuşacağım şey bu. Bunun entelektüel olarak yönetimi nasıl yapıldı? Descartes de tam bunun içerisinde anlam kazınıyor kanaatince işte. Bu da benim yorumum. Burada bizim evet. alacağımız şey de yöntem evet, zannediyorum. Evet. Ee, kısa bir ara aradan sonra tekrar devam edelim. Yeniden merhabalar, soruların peşindeye devam ediyoruz. Girişte birkaç vefat yıl dönümü sene devriyesiyle ilgili konuşmuştuk. Bugün bir vefat oldu malumunuz hocam. Yaşar Kaplan, 03 Depremleri'nin yazarı. Yaşar Kaplan, Rahmeti Rahman'a uğurlamış olduk. Ona da bir rahmet olsun demiş olalım. Descartes'i konuşuyorduk hocam. Evet şöyle, dedik ya sistem çöktü. Evet. Büyük bir kriz. Kriz yaşanıyor. Şimdi e, teorik olarak sizin şunları sağlamanız lazım artık. Artık biraz entelektüel, felsebilim tarihsından bakalım. Bilgide kesinlik meselesini çözmeniz lazım. Kime güneceğiz? Bilgi, doğru bilgi nedir? Ahli, ne anlamda hocam Descartes'in bütün peşinde olduğu şey e, şüphe edilmeyecek bilgiyi ben nasıl elde ederim? Tek başın o değil işte. Yani o zaman şöyle bir sonuç çıkıyor ortaya. Sanki Descartes'in tüm derdi epistemoloji, bilgi. Hmm. Bilgi nedir? Böyle yorumlar da var. Hani bilgiyi merkeze alıyor filan. O uğraştığı konulardan bir tanesi. Yani çünkü bir sistem çökmüş. Bize artık bir arşimet noktası lazım. Nereden başlayacağız? Değil mi? Yani bilgide bir kesinlik meselesi çıkıyor. Ahlaki ve siyasi temel. Çünkü bilgi çöktüğü zaman ona eşlik eden değer de Çöküyor. E, sıkıntı yaşar. E, siyaset de hakezan. Ondan sonra güçlü bir merkezi hükümet arayışı var. Yani Hobbes niye eserini yazıyor ki? O niye hocam? Düzen nasıl salacaksın? Herkes birbirine savaşıyor. Yani biz bugün İslam dünyasında nereden şikayet ediyoruz? Her yerde savaş, gürültü demiyor. Aynı şey o dönemde işte. O batı baskısıyla büyük orandan mı hocam? İslam ya, dünyasında Tamam doğru şey. dışarıdan manipülasyon çok var ama neticede vaka bu. Orada kendi içerisinde onlar da tabi Osmanlı manipülasyonlarını da hiç unutmamak lazım. Ee, eyvallah. Ee, tabi. Tabii yani, ya bu anlamda şeydi, Descartes da mezhepçi, o mezhep savaşına katılıyor. Tabii katılıyor, taraf tutuyor. Sonra düzen ve istikrar nasıl kuracağız sorunları var. Bir de tabii ilerleme, büyüme, gelişme. Yani sadece hakikati bilmek değil, aynı zamanda faydalı bilgi yönetme. Çünkü silah teknolojisi, ticaret, ekonomi bir sürü şey var. Osmanlı var her şeyden önce. Bunun da arayışı var. Bunun üzerine konuşmuştuk. Ama daha da önemli bir sorun, Beykın'ın işaret ettiği e, toplumun gerçekleriyle, burası önemli, toplumun içinde yaşadığı gerçeklik, bu gerçeklik sorularla, sorunlarla iç içe olan bir gerçeklik, e, üniversitede okutulan bilgi arasındaki makasın açılması. Çok önemli. Bunu Bacon söylüyor, ben söylemiyorum. Çok enteresan. Yani öyle bir durumdayız ki diyor, gemiciler, e, zanaatkar erbabı, üniversite hocasından daha çok bilgili. Çünkü o coğrafi işgallerin neticesinde elde edilmiş bilgiler var değil mi? Yeni kıtalar, hmm. yeni harita, yeni şu şu. Bu üniversitenin <gülüyor> geri kalmasıyla ilişkin. Tabi bir şey. Tabii o dönemdeki kilise kontrolünde olan ki çok yakın zamanlardaki Yani ilgisiz bir bilim meselesinin konu edinmesi değil yani. Aynen mesele, onların kendi dünyaları oranda. var. Ona ona göre çalışıyorlar. Yani bizim de belli bir dönemden sonra e, içinde yaşadığımız gerçeklikte medresenin eğitim arasında ki makasın büyüdüğü fark edilince yeni eğitim kurumları kurmuyor muyuz? Evet. 1750'lerden başlıyoruz da işte 73'lerde, 74'lerde filan buna benzer bir hadise. Yani o <gülüyor> orada bir tembellik ya da bir ilgisizlik, lakayetlik yok. Bu adam kendi yöntemi içerisinde devam ediyor. Fakat gerçeklik çok değişmiş, kopuk yani. Hmm. Ee, bu da çok önemli bir şey diyor Baker. Şimdi bunu çözmek için, ee, Hocam bunlar bizim sorunlarımız bu arada çok özledim. E, i̇nsanlığın Bugünkü sorunları güncel... ya, belirli dönemlerde bunlar e, lüks tabi. Ha tabi orada e. ilerleme e. durumu söz konusu değil. İster istemez zihnimiz ha. öyle düşün. Yani bir sorun evren insanlığın tarihinde bir yerde neşet ettiyse çözüldüyse sanki hep her tatlı çözülmüş. Hayır öyle bir şey yok. Afrika'da nasıl çözülmüş olsun yani? Eyvallah. Belli bir dönem, belli bir yere çok gelişmiştik varken bir tarafta da nedir çürüme olabiliyor yani. Şimdi. E, <gülüyor> e, i̇ki temel yaklaşım var. Biz şu anda o siyasi, ticari, askeri onları bir kenara bırakalım. Entelektüel açıdan iki büyük e, şey var, e, çözüm var. Birincisi doğayı araştırma ve keşfetmeyi önemseyenler, merkeze alanlar. İkincisi ise doğayı anlamayı, kavramayı ve açıklamayı merkeze alanlar. Bu ikiye ayırabiliriz. İki temel yapı var. Bu birinci yapı yani doğayı araştıralım. Ondan sonra keşfedelim diyenler daha çok işte bu Baker'ın dediği karınca tarzı bir tür istifleme, bir tür koleksiyonculuk. Ama bir amaçları <gülüyor> var. Doğayı ne kadar tanırsak bu süreçte, doğayı o kadar kontrol edip yönlendirebiliriz. Senin de amacı bu değil mi zaten hocam? Ee, değil. Ee, birinci şöyle, merkezde olan amaçla e, ikinci, üçüncü amaç başka şeydir. Yani... Hmm. E, Doğayı açıklamayı anlamayı e, amaçlayan insan şeyeder biraz hakikat bilgi e, merkezde olanı. Şimdi e, niçin doğayı kontrol etmek ve yönlendirmek istiyorlar? Hatırlarsan demiştik ki kilise bu okült güçleri e, bilgisini kendisinde e, varsayıyordu ve bunu manipüle etmeyi, buna müdahale etmeyi de kendi gücüde görüyordu. Bu doğayı açıklamaya şey doğayı keşfetmeye ve doğayı Araştırmayı şey yapanlar e, bu e, araştırarak doğayı e, keşfederek bu manipülasyonu ya da bu yönlendirmeyi kendi güçlerine e, almayı kendini kilisenin ikame etmeye çalışıyorlar. İşte bunlar Rönesans büyücüleri denilen literatürde kişiler. Bunlar daha çok dikkat edersen e, bu, bu yalnız bu büyü tabi bugünkü anlamıyla kara büyü anlamında değil. Naturel. Mecik yani doğa büyücüleri. Ee, bunlar e, doğal gerçeklikteki o küt nitelikleri keşfetmek, ondan sonra farkları tespit etmek, bunları müdahale etmek, bunları yönlendirmek, bunları insanlığın faydasına kullanmak gibi böyle bir yine da mistik e, ve büyülü tarafları olan insanlar. İşte Paracelsus, Bruno mesela. Hani var ya Gördü'ne, Bruno gibi yakılan. Tabi, tabi. Yalnız bunların e, bunu yaparken bir şeyleri var. Yaşanılan, içinde yaşanılan dünyayı esas alıp bu dünyanın problematiği üzerine yöneliyorlar. Mesela diyelim ki beslenme meselesini inceliyorlar. Hastalıklar meselesini inceliyorlar. Tamamen içinde yaşanılan ve insana değen konular. Mimari konuları ele alıyorlar. Sanat konularını ele alıyorlar. Haritacılık konularını ele alıyorlar. Madencilik konularını ele alıyorlar. Yani doğrudan insana pratik fayda sağlayacak konuları, çünkü madenleri manipüle etmek değil mi? Yani maden hmm. şey gibi konuları. Ha teorik şeyleri de var tabi e, bunlarla alakalı. Diyelim ki Bruno'nun dünyayı ya da evreni sonsuz kabul etmesi büyük bir sıkıntı yaratıyor. Çünkü dünya kilisenin için e, ilahi bir sahne. Bu sahne e, kiliseyi kiran? yıkıyor. Tabi tabi onu yıkıyor. Adamlar Şimdi, haklı hocam. Yakıp cesedi asmakta. Bu anlamda yani. Yani e, <gülüyor> kim haklı kim haksız burada mutlak bir ölçüt yok. Bugün de asıyor. Bak adam diyor ki ben e, Afganistan'da 25 insan öldürdüm. Evet. E, çok daha yetinmedim <gülüyor> bununla diyor. Yani çok daha öldürmek istiyordum. Çünkü onları insan olarak görmüyorum. Bak o kendi ilkesine göre bir grup insanı ya da e, nedir? Ötekile, ötekileştirmiş hatta onu insanlıktan çıkartıyor. Burada kim haklı? Güçlü olan haklı. Öyle bakabilirsin. Hocam bunlar. siz açtınız diye aslında soracaktım ama yani çıkışta sorarım diye düşünüyordum. O e, hani bilmeyen e, izleyicilerimiz için İngiltere Prensi... Evet. Afganistan'da askerlik yaptığı döneme ilişkin bir hatıratı yayınlandı ve 25 tane Afganlı'yı öldürdüm. Kesmedi bu, beni diyor ama beni kesmedi ama utançta duymuyorum az öldürdüğüm tabii, için. Tabii insan değil bunlar. Ee, çünkü. Diye bir açıklama yaptı. Burada niye insan olarak görmüyor? Müslüman oldukları için mi? Diye değil, sadece ondan dolayı değil. Ya yani çünkü Afrika'daki Müslüman olmayan Afrikalıları da bir bu, insan bu, olarak bu, görmüyor. Kapitalizmin kolonyal çağından beri geçerli. Latin Amerika'daki insanları da aynı gerekçeyle insan evet. görmediler. Hatta hatta e, İngiliz, şeyde, Afyon Savaşı'nda, 1800'lerin başında Afyon Savaşı'nda protestan olan Çinlileri de öldürdüler. Çünkü onlara Afyon üzerinden e, para lazım. İngiliz İmparatorluğu nasıl finanse edeceksin? Savaş makinesine dönüşmüş. E, İngiliz, şey, Çin'de bir e, Çinli, Hristiyan oluyor, protestan oluyor ve e, İngiliz kültürü ile Çin kültürü arasında bir e, orta yol bulmaya çalışıyor. Ve yaklaşık yanlış hatırlamıyorsam bunlar tabii hafızamdaki bilgiler. 600 bine yakın insan Müslüm, şey oluyor, protestan oluyor. Çin'de. Hızlı bir şekilde hem de. Çünkü Çin'de nüfus mu yok canım odanın da kalabalık. Evet. Ama bunları bile gözden çıkartıyorlar. Çünkü afyon kullanımını bu papaz bu şekilde engelliyor. Yani protestan olması aslında afyonu Çinlilere kullandırmayı men etmek engellemek için. Ama e, afyon e, kullanımı düşünce para geliri düşüyor. Yani burada ne zaman ahlaki, dini, ne zaman siyasi, ne zaman ticari, ne zaman iktisadi değerler iş başında ya da askeri değerler, bunu çok iyi analiz etmek 70. lazım. <gülüyor> <gülüyor> ee, yani petrol olmasa diyelim Irak'ta hani benzer şeyi o vefat eden Amerikalı e, Dışişleri Bakanı Çek asıllı kadın söylemedi mi? Hmm. Ya 500 bin tane Çocuk vefat etti bu süreç içerisinde. Ee, yani bu sizi hiç rahatsız etmiyor mu deyince ne dedi? Ee, evet ama e, karımız çok büyük diyor. Yani. Kazanımlarımız çok iyi. Yani 500 bin çocuk e, kazanım. O kazanımını tercih ediyor. Yani bunları böyle iyi analiz etmek lazım. Tek başına e, x'den dolayı böyle yapıyor, y'den dolayı böyle yapıyor değil de e, daha büyük ölçekte olaya bakmakta fayda var. Kendileriyle ilgili yani ben şunu düşünüyorum. Ee, o kapitalist sistem kendi dümeninin dönmesi için gerekirse kendi oğlunu da hmm. Yani bu bu kadar e, önü açık bir şey bu ya. Bir tarafıyla tabii bu bir bahis hocam. Diğer bahis şu. <gülüyor> Şimdi bu İngiliz e, çiçek aristokrasisi vesaire e, Kültürü. Ya burada İngilizlerle alakalı değil bu, İngiliz siyasetiyle alakalı. İngiliz aklı ile ilgili bir şey ama bunu mesela söyleyebiliyor olması yani bu Üçlüm. kim yargılayacak? Hadi yargıla. Bugün değil ama insanlığın umurundaydı o. Öte dünya inancı yok ya adamın. Sen evet. öldükten sonra istediğin kadar hakkında yalnız ne olacak yani? Durumu anladın ya, korkunç du tabii bir tarafıydı hocam. Hani, evet, üzerine düşünebilir. Şimdi ikinci <gülüyor> ekip ise doğayı anlamaya çalışan, doğayı Kavramaya çalışan, doğayı açıklamaya çalışan ekip de ikiye ayrılıyor. Bir kitabi e, açıdan gidenler yani yazılı olan metinlerden hareket ederek belirli mantık ya da matematik dili kullananlar. Mesela bunlar çok ilginçtir biraz şaşıracaksın. Mesela Kopernik böyle biridir. Kopernik hayatında gözlem yapmış değil. Herhangi bir empirik e, süreci de girmiş değil. Tamamen e, elinde bulunan malzeme üzerine bazı gerekçelerden dolayı, bazen dini gerekçeler, bazen felsefi gerekçeler, bazen pratik gerekçelerden hareket ederek operasyonlar yapıyor. Yani doğanın öğrencisi değildir Kepler, öyle derler literatürde. Kitapların öğrencisidir. Ve matematiksel operasyonlar yapıyor. Ha tabii ki... Kepler mi? Kepler diyorum. Kopernik. Kopernik. Kepler tam tersi. Hı hı. E, tabii ki o e, kitabi operasyonların neticesinde ortaya çıkan sonuçlar, daha sonra kendisi bunun idrakinde olması bile sıkıntılar yaratıyor işte. Diyelim ki uzayın sınırsız olması, dünyanın merkezde olmaması, güneşin etrafında dönüyor olması değil mi? Evet. İşte dünyanın artık gerisi güzel bir nokta. Bunları tabii o çok da farkında değil. Bunlar daha sonra yapılan yorumlar. da söyleyeyim. Yani benim kişisel kanaatim şu, yani biraz erken bir şey söylemiş olacağım ama Dünyanın, şey insanın merkezde çıkması için de ben katılmıyorum. Böyle bir yorum var şeyde. Efendim dünya merkezdeydi, dünyada da insan vardı. Dolayısıyla insan merkezdeydi. Dünya merkezden çıkıcı, insan da merkezde olmaktan çıktı gibi diyoruz ya. Bu çok doğru bir şey değil. Tam tersine. Belki bu astronomik ve kozmolojik olarak böyle ama özellikle Descartes'ci tasdiften sonra Tam tersine humanizmin yükselişi ve insanın hem de ne merkez yani tanrılaşması. Hatırlarsan hmm. bir yöntem olarak insan yeni bilimde diye bir program yaptık. Evet. Orada da bunu söyledim. Descartes ve Vico üzerinden. Yani Descartes'in dünyayı feda ederek insanı daha üst bir aşamaya taşıması bence bu sorunu çözüyor. Yani biraz da tabii o katolik geleneği de dikkate alarak düşünüyor. Yani düşünürler kendi içinde yaşadıkları gerçekliği e, donkişotvari bir muameleye tabi tutmuyorlar. Hem uçlupları itibariyle hem ele aldıkları konuları ya ben Descartes'in hayatını sana şöyle de anlatayım e, mesela Dünya kitabını yayınlamaktan vazgeçiyor. E, Galile'nin başına gelenleri duyduktan sonra. Ya korkudan dolayı. Hayır sırf korku değil ya bu kadar basit değil bu. Yani bir toplumda yaşıyorsan o toplumun düşünürüsün sen. O toplum önünü açacaksın. Çatışarak daha kötü hale getirmenin bir anlamı yok ki. Bu sadece bir... Devam ediyorsun ama farklı şeyler, diller geliştiriyorsun. Şimdi hocam burada... Yani bu şuna benziyor bak. E senin şimdi bir çocuğun var. Onun kendine göre bir idrak seviyesi var. Sen kendini ondan yukarıda görüyorsun değil mi? O çocuğun seni anlamasını beklersin? Senin o çocuğu anlamanı beklersin? Elbette. Tabii. Elbette. Yani Descartes kendini yukarıda görüyor zaten. Onlar bazı şeyleri anlamıyorlar. Onları tokatlamıyor onların itirazlarını hmm. e, anlıyor fakat bu itirazları onlar idrak yetersiz değil bilgi eksikliğiyle bağlı görüyor ve onlara uygun bir dil geliştirmeye çalışıyor bunu biz hep şöyle bakıyoruz aa korktu şöyle yaptı ya da öyle ifade hayır. ediliyor çünkü hayır, değil öyle bir şey değil bu yani hmm. basit anlamıyla bir korku meselesi değil ele aldığı konulardan vazgeçmiyor ki adam ama bunu farklı bir dille yapabiliyor burada bir ara soru hocam peki bugün içinde yaşadığımız dünyada hakim kavramın hakim karşılığı Aydın tanımı niye buraya geldi nasıl oldu birden yani Aydın içinde yaşadığı toplumun değerleriyle savaşan o Türk konu... aydın. Türk ayn ya Türk ayn ya boş versene sen nerede savaşıyormuş hemen hemen tüm aydınlar istisnalar çok azdır kendi kültürünü için düşünüyor kendi toplumu için düşünüyor yani kendi toplum için düşünürken insanlığı ihmal ediyor anlamına gelmiyor bu ama öncelikleri var insanlar. Russell İngiliz siyaset için çalışmalı. Sör adam ya. Sör ne demek? İngiliz siyasetine hizmet eden demek. Frege Almanlar için düşünmedi mi? Kant Almanlar için düşünmedi mi? Ya bir bak oku bakalım düşündü mü düşünmedi mi? Elbette kendi toplumunu eleştirmek de buna dahil. Yani bir düşünürün kendi toplumunu tahkir ve tezgif etme eleştirmesi kötü bir şey değil ki. O toplumun önünde çalışıyor. Eleştiri budamaya benzer. Daha gül bitsin diye. Yani Amerikan siyasi şeyleri filozofları Kuinler, Alman, şey Amerikan siyasi için düşünmediler mi? E, çoğunun istihbarat için çalıştığı bile, siyasi şey için çalıştığı bile. E, o bize has bir şey. Bizim sanatçımız aydınımız. Ondan sonra neyse aman boşver. Şimdi, e, yani şu Kogito'yu yani düş insanı şöyle yapıyor Descartes. E, tüm İnsan hariç, insanın bedeni de dahil şeyine var. Evet. Bedeni de... O da dünyaya var. dahil. O da dünyada. Ama o düşünme tar tarafını ayırması ve düşünmeyi bir cevher olarak kabul etmesi. Yani Tanrı bir cevher, e, evren bir cevher, düşünme bir cevher. Ve bu cevheri e, dünyayı bilme, idrak etmenin merkezine koyması da e, başka bir yönde insanı merkeze almak ve... O soyut insan diyebileceğimiz, daha sonra tabii Descartes bunu kesin yapmıyor daha sonra süreç içerisinde o soyut benim, transandantal egonun merkeze gelmesi insanın tam tersine merkeze daha sağlam ayağını basmasına neden oluyor. Böyle bu o kadar şey değil, kolay değil. Yok dünya astronomik olarak merkezden çıkmış olabilir. Sıkıntı iki. Şimdi onu devam edelim ona. Ee, şeyin e, Doğayı anlamaya, doğayı kavramaya çalışanlar daha çok hem gözlemek, hem gözlemlemek. Yani empirik olana, deneyime. Bunlar düşünce deneyleri yapıyorlar, doğrudan deney yapıyorlar. Şeyin Çok ilginçtir ya. Hollanda'da Descartes kasap kasap dolaşıyor. Çok entesan, börtü böcekle uğraşıyor. İnanılmaz deneyler yapıyor yani incelemeler yani kasaptan yapıyor. Kasaptan aldığı etlerle ne yapıyor hocam? Etleri değil canım, hayvan şeylerini inceliyor. Organlarını yapısal inceliyor. Tabii tabii tabii yapısal özellikle. Yani Beden üzerine... üzerine tabii, e... tabii Bunlar belirli açıklama modelleri geliştiriyorlar. Oradan hareket ederek belirli Hı. analizler yapıyorlar. Değil mi? Şimdi bunlar da ikiye ayrılıyor. Bir, e, parçala, parça açıklama modelleri yapan. Yani belirli bir konu değil mi? Kepler, Tycho Brahe gibi böyle... E, biri gök mekaniği, gökyüzü üzerine. Biri yeryüzü, yer mekaniği ya da yer hareket kavramı. Öbürü... E... <gülüyor> ...başka bir konuyu araştıran insanlar var. Onlar tek tek durmaya gerek yok. Ama burada üç isim var biliyorsun. Tüko, bir ayet, ve Kepler. Ama bir de... E... ...sistematik açıklama modellerine kalkışan e... yaklaşım var. Bunların özelliği şu. Şimdi... Mesela Kepler diyelim ki bir inceleme yaparken kendisini işte şeyin Pitagoracıların uzantısı, şunun uzantısı gibi yani klasik kültürden kendine bir arka plan arıyor. Ondan sonra Galile kısmen ya da Tycho bir hafifler. Bu sözünü geçerli kılmak için mi? Yoo <gülüyor> yoo de... içinde doğdukları o bütünü tamamen terk edip yeni bir şeye geçemiyorlar. Galile de bu nisbi olarak var ama <gülüyor> şimdi ilk defa. Bu yeni bilimi, yeni bir bilme formu olarak gören ve bunu herhangi bir, o dönemde mevcut olan bir bilgi formunun uzantısı olarak kabul etmeyen ve yepyeni bir sistematik kurmaya çalışan, genel sistematik kurmaya çalışan iki isim var. Biri Bacon, biri de Descartes. Bence önemleri burada. Yani Descartes'in esas amacı Aristoteles vari ya da bizdeki karşılığı İbn-i Sina vari unsurdan asılan her şeyi açıklayacak bir sistematik kurmak, bir sistem filozofu olmak. Ki Voltaire e, bir mektubunda diyor ki bu sistem saplantısı Descartes'i diyor pek çok yanlışa sevk etti diyor. Hmm. Halbuki diyor verilere daha bağlı kalsaydı işte onun ideali Locke tabii <gülüyor> bu kadar büyük yanlış yapmazdı. Halbuki e, şeyin Descartes'in, de Voltaire'nin anlamadığı şu sistem çöktü. Açıklama modeli yok. tüm amacı Öyle bir açıklama modeli kurayım ki ben bu açıklama modelinde maddi de açıklayayım, hareketi de açıklayayım, insanı da, insanın duygularını da, ahlakı da, toplumu da, devleti de, tanrıyı da. Tabii tabii buna çalışıyor zaten o yöntem üzerine konuşma kitabı. Hmm. Biz de sadece ilk bölümü çeviriyoruz. Türkçede. Tabii. Halbuki yöntem üzerine konuşmanın optik kısmı var, değil mi? İnsan kısmı var. Yani o bir şey matematik kısmı var. Yani o yöntem deyince biz sadece üzerine yapılan konuşmayı çeviriyoruz Türkçe'ye. Yani Geometri yok ortada. Ondan sonra ışık, <gülüyor> e, optik var. O yok, insan var. Yani o bir bütün kurmaya çalışıyor. Hem yöntem üzerine konuşma hem hem diğer eserlerinden. Ve o bütün de tüm evreli matematiksel bir şeyle açıklamaya, matematiksel bir şema üzerine oturmaya e, çalışıyor. Matematiksel şema üzerine açıklanacak kısımla açıklanacak kısım ayırıyor zaten. Ayırıyor. Yani o düşünce ve düşünceye ilişkin olan şeyler e, mekanik matematik bir şeyle açıklanmaz. Ama onun dışındaki her şeyi mekanik matematik olarak açıklamak öyle sabahtan akşam ortaya çıkan bir şey değil. Dolayısıyla burada en önemli şey e, yeni bilimin yeni bir bilgi formu olduğunu kabul etmek ve onu herhangi bir e, şeyin e, mevcut o dönemdeki mevcut bir bilgi formunun devamı olarak görmemek buradan hareket ederek e, yeni bir sistem kurma arayışı. Şimdi bunu Bacon daha çok e, pratik bilimler için yapıyor, daha çok böyle e, yöntem ve teknoloji e, açısından yapıyor. E, ama Descartes'in yaptığı metafizik, mantık, ben şey mantık diyorum, matematik, yöntem, insan top, yekpare bir e, sisteme gidiyor. Bence Descartes kendi çağındaki e, insanlardan ayrı ve daha sonraki. E, Düşünler tarafından da örnek alınması sağlayan bu pozisyonudur. Hmm. Yani yeni bilme, yeni bir bilme, for, bilim, bilme formudur. Bu bilme formunun kendinden öncekilerle alakası yoktur. Ondan Malzeme olarak olabilir. Yani oradaki ürünleri, oradaki üretimleri kullanmak anlamında değil. Bir yöntem olarak, bir tarz olarak ve e, buradan hareket ederek biz gerçeklikle yüzleşip tüm gerçeklik, tanrısal gerçeklik, fiziksel gerçeklik, Toplumsal gerçeklik, insani gerçeklik yeni bir açıklama modeli geliştirmemiz lazım diye. Buna kalkışan ve bunun ilk örneklerini veren ve bunu yaparken de öyle hemen hazır bir yöntem değil bu. Süreç içerisinde kendini yenileyen önce bir şey yapıyor sonra başka bir şey yapıyor. Bunlar çok ayrıntı teknik onlar. Ama en sonunda vardığı bir şey çerçeve var. Bu çerçevede zaten kendinden sonra çok ciddi bir etkide bulunuyor. Bu yöntemin ilk şeyi matematik. Eyvallah. Hocam şimdi birkaç dakikamız kaldı araya. Buraya girmeyelim isterseniz. Az önce söylediğinize ilişkin bir not almıştım ben sorarım diye burada. Matematiksel şema üzerine oturtmaya çalışırken bunu yani o açıklamayı matematikle yapabileceği bölümü ayırıyor demiştiniz ya. Yapılabilecek olanla yapılamayacak olanla. Tabii, Tabii şeyden önce bu. Metot üzerine konuşmaları yayınlamadan önce 1629 tarihli bir mektubu. Metafiziksel gerçekleri geometriyi kullanarak ispatlayabileceğimi düşünüyorum diyor bir Fransız. Ee, Descartes'ın kendisi mi? Evet arkadaşın ama bu, bu kimseyi bu düşünce ikna edeceğimi sanmıyorum diye bir notu Şimdi var. Böyle mi? iddiaları var ama yaptıklarına bakalım. İşte şey bunu yapmaya çalışacak. Spinoza'yı yapmaya çalışacak. Hmm. Şimdi şöyle orada matematik derken kastettikleri geometri büyük oranda. Ee, geometrik tarzda o hani tanım, aksiyom, postu oradan hareket ederek teori teorinin ispatı şekilde hmm. o okit oktidyen geometrinin tarzını ve yöntemini kastediyorlar. Ee, bu dönemde o çok hı, yaygın hı. ama sadece Descartes için ya da Spinoza için değil pek çok düşünür bunu yapıyor. Daha önce de yapılmış bu zaten. Proclus mesela e, teolojinin e, elementleri adlı eserinde tamamen geometrin hareket ederek bir teoloji yapmaya çalışıyor. Teolojinin elementleri. Tabi tabi şeyde bu. E, Hylenistik dönemde 6. yüzyıl filan e, bizde de kindi mesela benzer bir teşebbüse gidip, İslam inanç esasları geometrik kesinlikle temellendirmeye çalışıyor. Ama burada mesele ee, geometri değil, Yusuf. Mesele kesinlik. Tabi. Peşinde olduğu Kesinlik kardeşim. kazandırmak lazım. Ve kesin bilginin örneği olarak da geometri gözüküyor. Ve modern döneme kadar da bu şeyin, bu geometri örnekliği çok yaygındır. Hmm. Sadece A beş B şahasına kesinlik peşinde olan herkes ee, bu çerçevede gidiyor. Şimdi bak Kepler e, astronomi teolojinin yerine ikame etmeye çalışıyor mesela bak. Şimdi oralara girmedik ama diyor ki astrolojinin yerine biz ilahiyatı ikame, şey, ilahiyatın yerine yani teolojinin yerine bu teoloji çünkü çok su götürür. astronomi koyalım diyor. Astronomi bir tür ilahiyattır. Çünkü Tanrı'nın yaratımını açıklıyor. Hala onun kafasında tabi Pitagorgen yeni Eflatuncu bir sürü hmm. fikir var. E, mistik e, efendim tarafları var. Halbuki şimdi bunu tabi bilim felsefi bilim tane bakıyorsun. Aa bak işte Kepler. Yahu e, Majesti'nin girişini bir oku Allah aşkına. Bak batlamıyorsun. Majesti 150'de yazıldı. Bu adam 150'de öldü Milattan sonra. Batlamıyorsun. Majesti'nin girişinde zaten bunu söylüyor. Astronomi bir teolojidir diyor. E, aynı şeyi e, Kutputtin Şerazi niyeti girişinde söylüyor. Hmm. Yani bu öyle e, çok yeni bir şeyler değil bunlar. Sistematikleri farklı olabilir. Dolayısıyla bu e, bence orada geometriye, matematiye değil de bilgideki kesinlik, bunu çözmek zorundasın. Niye güveneceğiz, neye itimat edeceğiz, nereden hareket edeceğiz? Bize bir çıkış noktası lazım. Hepsi'nin ortak şeyi, çabası, adım ilk adım itibariyle. Yani şüphe edilmeyecek olan bilgiyi nasıl elde ederiz nereden elde ediliriz? Mesele sadece şüphe de değil. mesele hakikate ilişkin insanın, idrakinin bir nihai cümleyi kurap, kuramayacağı halde. Sen bu cümleyi kurduktan sonra bunu matematikle mi kuruyorsun kur, mantıkla mı kuruyorsun kur, neyle kuruyorsan kur. Ama neticede bana hakikatle ilişki nihai bir cümle kur ve bu nihai cümle sarsılmaz bir cümle olsun. Sorular karşısında ya da karşı argümanlar karşısında sarsılmaz bir cümle olsun. Hatırlarsan burada ben bundan bahsettim. Gerçi yine bahsedeceğiz de. Newton'un prensibini yazdığı zaman loka veriyor. Yani Locke ne diyor? Bu bize oktit geometrisi gibi kesin bir bilgi verecek mi fiziksel gerçeklik hakkında? Vermeyecek diyor. O zaman at çöp ediyor. Lok diyor bunu arkadaşın Nifton'a. Şimdi burada mesele matematiksel olması, geometrik olması ya da kesin olması tek başına değil. Yani ben kesinliği ne yapacağım? Nihai olarak benim e, ha hakikat hakkında bilgimin, o nihai cümlemin kesin olmasının sebebi de gerçekliğin kendisi değil. Yine benle alakalı bir şey. Ben eğer hakikat hakkında kesin olan nihai bir cümle söylersem kendimi de tayin etmiş olacağım. Evet. Kendimin o gerçeklikle olan ilişkisini kurmuş olacağım. Bu çok önemli bir şey. Kendini ve dünyayı anlama. Bunu terk ettiğin zaman o hakikat krizi dediğimiz. İşte olasılıklı bilgi, bugün geldiğimiz nokta postmodernizm, posttruth plan falan şeylerine geçiyoruz yani. Eyvallah. Eyvallah hocam. Ee, yine bir ara. Aradan sonra tekrar burada olalım. Efendim yeniden merhabalar. Soruların peşinde son bölümle artık karşınızdayız. Yeni bilim ve Descartes üst başlığında bugünkü programımızı artık bitirdik sayılabilir büyük kısmını en azından. Şimdi son bölümde Descartes'te kalacağız o merkezde döneceğiz demiştiniz. Biraz demiştiriz. daha odaklaşalım anlamında söylüyorsun. Zaten hep Descartes. Yok diyorsun. ben bilakis çoğaltalım hocam hiç. Hatta biraz magazine girelim de isterim bir tarafıyla. <gülüyor> Biz, Konumuzla doğrudan ilgisi olmayan sorun var. Dekat bağlamında bu şüpheciliği meselesiyle ilgili. E, sofistlerle yani emin ol çok önemli değil o, biliyor musun? Öyle mi? Tabii. E, Abi, ara durum çünkü. Metodik şüphe olduğu için ara bir durum var. Ha. Yani o aslında e, biliyorsun medita meditasyonların sonunda e, o eserin birkaç katı sorular, eleştiriler ve cevaplar var. Orada e, dönemin, e, o dönemdeki paradigma içerisinde filozof kabul eden isimler, ya bu çok yeni bir şey değil, senegüsünde var zaten bunlar e, diye itiraz ediyorlar zaten. Descartes de diyor ki ya zaten çok önemli bir şey değil benim de dediğim diyor yani. Bu tabii her insanın düşünebileceği bir şey bir şekilde. Hı. Yani o açıdan bu çok son, böyle bir popüler oldu bu. Şöyle, e, bilim adamı olan Descartes hafifledikçe, Filozof Descartes biraz öne çıktı. Bu tür magazin taraflarına da geçti mesela. Ama bu ilk enteresan. dönemde Descartes daha çok bir bilim adamı. Dedim ya bir matematikçi, evet. antik geometri. İki doğa felsefecisi. Yani o dönemin adıyla Nova Scientiacı bir adam bu. Değil mi? Ee, gökkuşağının empirik açıklamasını yapıyor biliyorsun. Onunla kırılma'nın sinüs yasasına katkısı var. Nebula teorisi dediğimiz daha sonra bu e, evrenin oluşumu ile ilgili şey var. E, metafizikçi tarafı da var tabii Tanrı kanıtlaması kendine göre. Ama baskın özelliği yani. matematikçi yani asıl kendi her döneminde şey baskın oldu. karakteri filozof değil zaten. Hmm. Baskın karakteri daha çok adamın şey matematikçi ve bilim insanı olması. Yani. Bu da hocam <gülüyor> bizi aslında girişte söylediğiniz o hakikaten çok çünkü, önemli açıklamayı da oraya götürüyor. Tabi bak çünkü ne kaldı geriye yakartan. Hani her yüzyılda farklı yorumlanıyor da bunlar biraz. Ee, onu atlama taşı olarak kullanmak gibi. Yani kendi hmm. bağlamında baktığımız zaman bir matematikçiliği kaldı. Değil mi? Evet. Bir de doğa getirdiği özellikle bu e, Hollandalı e, şeyle birlikte Nida da bunladı. Beckman'la birlikte onun etkisiyle geliştirdiği evrenin mekanik e, ve matematik tasavvuru kaldı. Kendi yaptığı o tasavvurdan ürettiği sonuçlar çoğu yanlışlandı ama tarz olarak o kaldı. E, metafizik tanrı kanıtlaması zaten Kant'la birlikte ondan Hitti. şey yaptı. E, o fel bilim felsefesinin pratik konularıyla ilgili ileri sürdüğü e, sonuçların hiçbiri geçerli değil zaten. E, yani en önemli kalan, matematiğinin yanında en önemli kalan şey e, maddenin temel nitelikleriyle ikinci nitelikleri ayırması ve bu temel niteliklerinin oluşturan parçaların ...belirli hareket yasalarına göre... ...mekanik bir şekilde, belli bir ilişkiliçlik içerisinde... E, ...iş görmesi bunların... ...yasa kavramını da buradan ortaya çıkartıyor. Ve bunun... E, ...tanrının... E, ...garantörlüğünde olduğu. Yani bak çok ilginç bir şey söyleyeyim sana. Tırnak içerisinde... ...tırnak içerisinde tabii... ...tam bir eşyaridir. Dekart. Dekart. Hmm. Yani tanrının... E, ...matematik kesinliği de tanrı sağlıyor... ...kendisiyle ilgili kanaatinde tanı Tanrı sağlıyor. Pek çok konuya Tanrı'ya e, şey yapıyor. E, ama şu var tabii... E, ...tabii Çiğ'in... E, ...Kant'ın, Kant'ın diyorum... ...Dekart'ın getirdiklerine baktığımız zaman... ...tamam bu işte nedir... E, ...o metodik şüphesi tamam tartışılır ...bilgiye bir kesinlik kazandırma... ...belli bir yöntem geliştirme... ...ondan sonra bu yöntemini... E, ...unsurdan asılan bütün, tüm bilgiye uygulama çabası, işte ruh anlayışı... ...mesela çok ilginçtir, Descartes'in ruh anlayışı, i̇bn Sinacı, Aristoteles İbn-i Sinacı ruh anlayışı ile ...Keramcı ruh anlayışını entegre etmesi, bir araya getirmesi. Bir, çünkü e, şey var onda, e, nedir onun adı, e, animal, spirit dediği, bu keramcıların ruh anlayışına benziyor maddi bir şey... De rasyonel sol dediği filozoflarına Bu ikisini bir meraya getiriyorum mesela. Yani pek çok açıdan getirildiye tartışılabilir. Ama e, yine kanatim Kant'ın, şeyde Descartes'ın klasik sistem çöktükten sonra kendisini açıklamak zorunda bulduğu çok önemli iki problem var. Evrendeki hareketin kaynağı. Bu ne? Bu nasıl üreteceğiz bu kaynağı? Bunu Tanrı'ya bağlıyor genç bir şekilde ama neticede bu hareket bir kere verildikten sonra hatta şöyle diyebiliriz, e, evrende bir ilahi nizam var. Bu nizamın bilimsel ifadesini nasıl yapabiliriz? Descartes'in esas başarısı bence burada. Bak yeni bir şey söylüyorum ha. Belki vardır da ben okuduğumdan söylemiyorum. Zaten okuduğum şeyi söylüyorum. E, Evrende bir ilahi nizam var. Adam bunu zaten söylüyor. Fakat bu ilahi nizamı teolojik olarak ifade ettik şimdiye kadar diyor. Bunu hmm. benim kurduğum yöntemle, o mekanik, matematik yöntemle tırnak içinde o, o dedi, bilim, Nova Scientia yöntemiyle ifadelendirebilir miyiz? Adam e bunu yapmaya çalışıyor. Yani şöyle bir şey düşünüyor. Şimdi şöyle bir örnekle açıklamaya çalışayım bunu. Şimdi bir saat düşün. Saat çalışıyor değil mi? Tıkır tıkır. Sen de o saate bakarak belirli zaman ayarı yapıyorsun. Tespitler yapıyorsun. Öyle değil mi? Şimdi fiziksel gerçekliğe baktığın zaman fiziksel gerçeklikte takır takır bir şeyler çalışıyor. Ve bu takır takır çalışan şeylerin en ortak özelliği de hareket halinde olmaları. Bu hareket illa bir yerden bir yer hareket anlamında değil. Doğuyorlar, gelişiyorlar, ölüyorlar filan filan. Şimdi bu Düzenin, bu görünür fenomenal e, aşikar olan düzenin, o saat gibi düşün, saatin arkasında bir mekanizması var. Değil mi? Evet. Açtığın zaman bu bir mekanizmaya göre çalışıyor. Şimdi yalnız bu mekanizmanın o şekilde çalışmasının da invisible yani görünmeyen bir kurallığı var. Anladın mı? Üçlü bir şey. Evet. Şimdi biz genelde aşikar olan dünyanın içerisinde yaşıyoruz. Bu aşikar dünyanın bu şekilde olması sağlayan tırnak işte mekanik bir kurallılık var. Bu mekanik kurallılık insan tarafından idrak edilebilir. Ve diyor ki Dekart benim kurduğum yöntemle ben bunu e, ifadelendirebilirim. Ama bu visible olan, yani görünür olanın arkasında o yapı sistemin arkasında bir de görünmeyen bir yapı var. Tanrı'ya. Saati kim kurdu? Gibi düşünebilirsin ama o kadar basit değil tabii yani bu. <gülüyor> Şimdi ee, hatırlarsan e, yani şunu demek istiyor bu görünen süreçleri açıklamak bir iştir. Ama bu görünen süreçlerin arkasında görünmeyen o yapıyı da kabul etmek. Hatırlarsan geçen i̇bn Sinay'ı konuşurken ne dedik? i̇bn Sinay'ı bak Descartes de i̇bn Sinay'ı çok ciddi eleştirenlerden biri. Özellikle bu tözsel doğa anlayışı hmm. ondan sonra türsel tözler filan falan, bunu eleştiriyor. Ee, çünkü onlar aynı zamanda fail nedenler olduğu için de onlara karşı. Fakat kendisi de tüm evren ölçeğinde görünmeyen bir güç olarak Tanrı'yı varsayıyor. Tam bir tipik kelamcı yani. Ve hatta şey diyor bu yani. İngilizce tabi ben Latince okumadım ama. icbar eder diyor Tanrı. Harekete icra icbar eder. Şey yok değil mi hocam? Descartes'in çuvalı değil Tanrı. Daha önce konuştuğumuz bağlamda kullanıyorum çizimle. Hayır değil o çuval şey çözemediğiniz mesele. Evet, evet. Hayır hayır bunu bir inanç e, felsefi bir kabul olarak varsaymak başka bir şey. E, ama diyor biz e, o görülür olan mekanizmaları işte tam da benim dediğim cümleyi açıklamak için bunu söylüyorum. Yani teolojik düzenin ilahi düzenin benim muhatap olduğum tarafı o fenomenal tarafı Nova Scientia'nın e, yöntemleriyle açıklanabilir. İşte bilim de budur diyor. diyor. Zaten e, dedik ya bir süre sonra diyecekler ki ya bu arka plan bilgisine böyle invisible görünmeyen o ilahi e, yapıya ihtiyaç yok dediğin zaman zaten o materyalizme e, kayması da bununla alakalı meselenin. Hmm. Anlatabiliyor muyum? Ama Descartes böyle kabul etmiyor. Yani o dönemin düşünürleri o ilahi... Descartes'in o... böyle kabul et ...dine dair de bir yaygın kanaat var. Ya böyle dediğim budanarak getiriliyor. Hı. Gayet doğal o yani. Nifton için de aynı şey adamın. Nifton'un ne simyasına atıf vardır. Ne, ne kutsal kitap çalışmalarına. Ne o astroloji çalışmalarına. Biz budayarak bugüne katılan tarafını merkeze alıp... ...oraya yüklemeler yapıyoruz. Bu doğru değil. Ha bugün için bunları kullanalım anlamında demiyorum. Ama adamın ne yaptığını, adamı boşandıran e, saikler neler... Hangi gerekçelerle adam bu yol işlere çıkıyor? Neyi çözmeye çalışıyor? Bunu anlayalım canım. Yani yoksa bugüne getirdiğimiz tarafı ayrı bir konu. E, Dolayısıyla Descartes'in böyle bir tarafı var. Onu demek istiyorum. E, burada e, o hareketi, bu hareket meselesi çok önemli çünkü. Hareketi nasıl, e, kaynağını nasıl vereceksin? Tamamen tanrıya bağlıyor. İlk hareket o, ettirici tatman. var ama sürekli tanrı yok harekete de verip bırakmıyor. Ha. Emekli bir tanrı değil. Evet, tamam. Descartes'ın tanrısı emekli bir tanrı değil yani. Hep böyle her söylüyor. an oluş üzerinde. Tabi her an müdahil. Ama bu müdahale bilgimizin konusu değil. Bizim bilgimizin konusu o saat örneğindeki gibi e, o mekanizmaların yani saatin kapağını açtık, hani içine açtık, girdik da bir mekanizma görüyoruz. O mekanizma tek başına e, şey değil. Aşikar olanı bize veriyor. Saati, akrep bir yol bize veriyor. O mekanizma ama bu mekanizmanın böyle olmasını mümkün kılan o görülemeyen yapı, invisible yapı e orada duruyor. Hmm. Bunu, bunu varsayıyor ya. Bilmiyorum anlatabildim mi seni? Eyvallah. Ben bir yani. başka şeye geldi de onu soracaktım. Tanrı her an bu anlamda buradaysa insanı bilen özne yapıyor ya Descartes Hı -hı. Doğayı da mekanikleştiriyor. Evet. Bedenini de mekanikleştiriyor. Bedeni de hakeza. Yani zihin dışındaki her evet, şeyi evet. E... zihin de demiyorum onu. düşünce diyelim. Çünkü zihin de neticede düşünce. Yani şöyle bir örnek vereyim mi sana bak. Hani e, düşünceyle bedeni birbirinden ayırıyor. Sonra onları irtibatlandırmak için burada bir e, bir organ varsayıyor ya. Bu organ da enteresan Hı -hı. bir organ biliyorsun. İsmini, Latin ismini hatırlayamadım. E, Evren de böyle biliyor musun? Tanrı, evren, bir irtibat var. Bu irtibat ne olduğunu bilmiyoruz ama sanki böyle bir irtibatla sürekli Tanrı burada. Nasıl ki o e, işte şurada bir yerde olacak neydi? Onun latincada hatırlıyor musunuz? Yok hocam. <gülüyor> Niye hatırlayamadım ben de. Şeyi nasıl tehlif ediyor? Sorun muydu hocam aslında. E, doğaya tahakküm edebilir daha sonra bu halde. Şey, Descartes'te biz... bu. Yok, bu... Ha. Ya şöyle başta yani, bahsettiğimiz sorun işte. Süreç içerisinde o yukarıdaki kablo kesiliyor. Zaten hani o açıklayamıyorsak ili... ya Dedik ya hatırlarsan aslında modern bilime yani bu Nova Synthesa Sistemi ile kelamcıların e, neden olduğu bir zeminde ilerliyor. Yani biz evrendeki spiritüel efendim e, mistik unsurları temizliyoruz. Fayıl unsurları temizliyoruz, müdebir güçleri temizliyoruz her şeyi amil güce dönüştürüyoruz. Onu mekanik karaktere dönüştürüyoruz daha birca şey. makine parçalarına dönüştürüyoruz. Ama bir Müslüman olarak sen tüm bu yapılan arkasında emr kavramı etrafında Tanrı'nın sürekli müdahil olduğunu kabul ediyorsun. Ama şey olarak, metafizik olarak, fizik olarak bunu bilginin konusu kılmıyorsun. Değil mi? Aynı şey aslında İbn Sina farklı bir çerçevede yapmıştı. Kierkegaard farklı bir çerçevede yapıyor. Kant da aslında bunu devam ettiriyor. Ama daha sonraki gelenler diyorlar ki ya buna gerek yok. Yani bu bizim bilgimize bir şey katmıyor. Yani zaten felsefi anlamda e, işte Tanrı da diye bir şey de varsaymamıza bir anlamı yok. E, o çekilince kiramcının da sistemi aslında bu tehlikeyi barındırıyor. O ilahi kabloyu e, kestiğin zaman geriye sadece e, saat kalıyor. Yani visible olan, görünür olan kalıyor. Onun aşikar Tarafıyla o aşikar tarafı mümkün olan içerideki mekanizma kalıyor ve e, insan orada tam bir tanrıya dönüşüyor. İler e, türlü operasyon yapabilir ama bu şimdi kelamcıların kurduğu sistem buna yola çıdıyor. Kelamcıların böyle olduğunu söyleyemeyiz. Ona benzer. Ha. Söylemeye benzer. Ha, tabii ona benziyor. Descartes böyle demiyor canım. Hatta Descartes'in takipçileri tam da de, şey, e, Descartes'in bu tarafını alıp inanılmaz yerlere götürüyorlar şeyi. E, Spirtüel tarafını ya da evet. bu teolojik tarafını işte. Hoca tarafını. Malapranche mana, gibi filozoflar, işte Leibniz onun etkisine Spinoza farklı açılardan getiriyor. Bu çok hmm. sonraki bir yorumdur. E, aynı şey Newton'un başına da geliyor canım. Bu e, büyük adamların tamamında. Hayır söyle. Şimdi di diyorum ya e, siz belli bir tarihsel süreçsiz belli bir aşamaya geliyorsunuz kendinizce ve bu aşama uygun bir tarih üretiyorsunuz. Yani tarih sizi üretiyor değil, siz tarihi üretiyorsunuz. Şu tarihi o şekilde okumaya başlıyorsunuz. Bununla alakalı Descartes'i e de öyle okuyorsun, i̇bn Sina'yı da okuyorsun. Kaç tane al var? Kaç tane i̇bn Sina var tarihte? Sen şunu düşünüyor musun? i̇bn Sina bir fikir söyledi ya da bir Sistem oluşturdu. Bu sistem her dönemde i̇bn Sinan'ın istediği şekilde mi anlaşıldı? İslam dünyasında da dahil. Yani herkesin İbn-i kendine tabirca iste yani. Bin tane kant yorumu var ya bugün. Herkesin hatta ben böyle espriliyle şey de yurt dışında bulunduğum sırada aynı bölümde bizde mesela Türkiye'de bu pek yapamazsın. E, aynı bölümde kant dersleri var. Farklı hocalar veriyor ama. E Bizde bir kant dersi olur. Bir hoca verir. Herkesi başka hoca verebilir ama aynı anda. Ve farklı kantlar. Şimdi ben de Ökemez. onu merak ettim tabii. Girdim birkaç tanesine. Hepsinin çünkü kant yorumu farklı. Bunlar iyi filozoflar. yani iyi felsefeci filozoflar Türkçe. Mesela konuşurken sordum yani ya aynı bölümde kant üzerine niye 3-4 tane ders var? Hepimizin kantı kendimize dedi adam. Ya. Hmm. Benim kantım şu, onun kantı bu. <gülüyor> <mı? Herkesin> bu... <gülüyor> Şimdi bu yaşadığım bir olay. Dolayısıyla bur burada da böyle bir şey var. Herkesin Descartes'i kendine. Ee, Descartes'i dediğim gibi Descartes'i anladıktan sonra farklı yorumlayabilirsin. Kendine çıkış noktası alabilirsin. O ayrı bir konu zaten. Hep böyle yapıldı. Fakat önce bir meseleyi anlayalım. Bu adam gerçekten ne söylüyor? Tabii şunu da söyleyebilirsin. E, bir adamın söyledikleri anlaşıldıkları kadardır. E, kendisinden sonra filozoflar bu adamı nasıl anladılarsa bunu demek istemiştir. Bu da doğru. Ama işin garibi şu. Kendinden sonraki, he, sonra hemen gelen filozoflar nasıl anladı bir ona bakalım. O açıklayıcı olur. O daha başka bir şey anladı. Hmm. Bir yüzyıl sonra anlayanlar nasıl anladı? E çok daha farklı anladı. Descartes'in o... E, çizdiği bilimsel çerçeve çöktükçe Newtonculuğun karşısında e Descartes farklı şek şekillere büründü. Haliyle. E tabi. Kant'ın başına gelen. Dedim o. ya siyasi konuşmaların bile konusu şu anda. İşte makinedeki hayalet, Descartes'in yanılgısı bir sürü metin var. Evet. Hatırla. <gülüyor> Adamın ona söylemediği şeyleri de ona söylemiş gibi ya da onun söylediklerinden daha sonra bizim çıkarttığımız, bizim ürettiğimiz şeyleri de sanki o söylemiş gibi bunu pek çok düşünür için e, yapıyoruz. Bir de şey de var tabi hocam. E, 54 yıl yaşayan birisi ömrünün farklı evrelerinde eser yayınlıyor. Evren, e, farklı evrelerinde farklı adamlar olarak var. Aslında bak çok güzel bir şey söyledim, Onu unuttuk. Doğru. Yani Descartes'in kendi hayatında da çok çelişkiler var bu açıdan. Çünkü bu, bunlar biliyorsun çok enteresan bir şey. Bu adam avukat bir aile. Ailenin hepsi avukat. Descartes'in e, ailesi. Öyle mi? Tabi tabi. Bacon da avukattır biliyorsun. Lavazier de avukattır. Bu avukatlar da entesan adamlar. Şimdi e, matematikle uğraşıyorlar hocam. Heh. Avukatsın sen. senin ne işin var? Descartes hukuk okuyor. Hukuk mezunu. Ama hiç yapmıyor tabii. E, hakikaten e, yaşamının belirli evrenlerinde mesela bir dönemde çok farklı olaylara bakıyor. Sonra Beckman'la karşılaştığı zaman matematik ve fiziğe yöneliyor. Sonra başka bir yere gidiyor. Kendi içerisinde de tabii bu adamlar dinamik. Olgu olaylarla muhatabı. Belli bir dönemden sonra donduruyor kendini hakikati bulduğunu, her cümleyi vaz ettiğini, tabii mektuplarını oku çok sert, kırıcı, hakaret, ram, amis konuşuyor ee, ve suçlayıcı bir dili var. Çünkü hakikati biliyor adam. Tabii yani bu vatandaşa karşı değil ha, akademisyenlere karşı. Kendi dönemde yaşayan önemli bilim adam, bilim insanları, düşünülere, filozoflara karşı inanılmaz tırnak hakaretleri var adamın. Çünkü onlara anlayışsızlıkla suçluyor. Kendisini ortaya koyduğu hakikati idrak edememekle suçluyor. Yani filozof da kendi ya da düşünür bilim adamı da kendi hayatında dinamik. Gelen evet. eleştiriler karşısında ya da kendi fikriyatının girişimi ya da verilerin başkalaşması. Çünkü evet. O dönemde sürekli yeni veriler üretiliyor. Onları takip ediyor. Özellikle Mersen diye bir bunun bir öğrencisi arkadaşı var. O dönemin tek başına Avrupa'nın postacısı bu adam. Tüm bilim adamları düşünler buna Hı, mektup yapıyor. Hatırlıyorsun, Böyle, onunla devamlı yazışmaları var. Yeni gelen verileri e, paylaşıyorlar. Haberdar bazıları dikkat alıyor, bazını almıyor. Dediğin doğru. O da ilginç bir şekilde e, kendi içerisinde şey yapıyor? Geliştiriyor şeyi. Hocam birkaç dakikamız kaldı. Mesela değil? bak çok ince, bir şey söyleyeyim. Eseler Hollanda'da da yayınlıyor. Fransa'da değil. E... Çünkü bir eseri Fransızca yöntemize yönelik konuşma. Zaten e, Avrupa Fransız kültüründeki etkinliği de o Fransızca eserler üzerinde. Çünkü Burjuva, Yeni Zenginler, Descartes'ci e, bu Fransızca eserleri, sonra meditasyonların da Fransızcası yayınlanıyor. Fransızca yazma gerekçesini biliyor muyuz hocam? E, hayatı boyunca Descartes, Aristoteles gibi üniversitede okutulmayı bekledi. Bunu söylüyor zaten. Biraz karşılık bulmak için yazıyor Fransızca. Buluyor da. Ve, buluyor da. Evet. Hollanda'da yayınlanan sebebi Hollanda'daki ortamla alakalı. Fransızda çünkü sıkıntılar var. O zaman. Tabi. İdeolojik anlamda, dini anlamda Hı. sıkıntılar var. Büyük oranda şeyde yayınlıyor sadece. Demin yere ilişkin hocam? Sizin bir başka oturumunuz yoksa bir ufak sorun var. Buyur. Ee, o kablonun. Ben söyleyeceğim şeyde çok da boş var onları. Biliyorum. Ee, kablo'nun kesilmesiyle ilgili. O evet. kablo kesildikten sonra. E, doğaya e, hükmetme <gülüyor> bahsediniz ya bunu biraz şeyle Kant'ın özgür irade ahlak şey Descartes'ın özgür irade ahlak kavaracak ve Prens de bağlayacak. Şimdi ben şu, sana şöyle bir soru sorayım hani temelde demişler ki her soruya niye soruyla cevap veriyorsun düşünmüştür niye olmasın ki demiş. Senin soruna soracağım. <gülüyor> acaba felsefi mülazalar ortaya konduktan sonra mı böyle bir şey yapılıyor? Böyle bir şeyler yapılıyor da buna felsefi bir mülazam üretiliyor. İlkinin e, Yani e, bence bunlar birbirini besliyorlar ama kapitalizmle alakalı bir şey bu. Yani kapitalizm bu şekilde evrilmese, kolonyalizme gitmese, bu şekilde evrilmese acaba biz Kant'ı, Descartes'ı ne bileyim o dönemdeki filozofları farklı yorumluyor olabilir miydik acaba? Buraları görmezlikten gelebilirdik belki de. Kesin yani olarak. Şöyle belki. bakın. Evet. E, şunu, şunu, bak aslında modern bilim de bununla biraz alakalı. E, noktayı nazar diyoruz ya. Noktayı i değişince perspektif değişiyor. Perspektif değişince senin gördüğün olaylar değişiyor. Daha önce görmediğin olaylar oluyor. Halbuki orada hep onlar duruyor. Fakat sen bakış açını noktayı durduğun yeri değiştirince perspektifin değiştiği onları görmeye başlıyorsun. E, gökyüzü hep öyleydi. Yeryüzü de hep öyleydi ama e, insanların durduğu yer farklı olduğu için farklı bir felsef bilim sistemi kurdular. Değiştirdiler. Farklı bir bilim sistemi kurdular. Aynı şekilde senin soruna da böyle cevap verilebilir. Acaba kapitalizm bu şekilde gelişmeseydi? Sanayi devrimi, sonra işte ikinci endüstri falan falan çeşitli devrimler. Kolonyalizm, emperyalizm, neoliberalizm bu şeye varmasaydı bu, bu duruma ve oradan bakıp geçmişi kendisini üretecek şekilde yani Descartes'ten şuradan buradan bir tür cümleler bulmaya çalışmasaydı acaba biz nasıl bir Descartes, nasıl bir Hobbes, nasıl bir Efendim, e, Montaigne nasıl bir Montaigne, nasıl bir kant yorum yapar? Eyvallah, bu gözle de bir daha o zaman Bak, bakmak lazım. lazım. Evet. E, vaktimiz bitti, bizden bu haftalık bu evet, kadar. Eyvallah, iyi akşamlar. Eyvallah,